İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Evet, evet. Evet, evet. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra dan Murat Can Tombil Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyodasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madran. Bugün Yücel yanımızda yok ama desteği için dinleyicimiz Banu Akşehirli Olayptekin'e teşekkür ederek... ...biz bugün İklim İçin'le başlıyoruz bu haftanın. Evet, Sabahleyin'le şeyden bahsettik biraz. <gülüyor> İklimle ilgili olarak dünyada büyük bir çöküş, hızlanarak giden bir çöküş var... Ayrıca da petrol şirketlerinin mesela Güney Sudan'da büyük kitle katliamlarına yol açtığı da açığa çıktı. Böyle skandallar da vardı. Öte yandan da işte bunları hemen kısaca söyleyelim. Mesela eee şeyle başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 10 kömür yakıtlı santralden 9'u büyük bir toksik kirlenmeye, zehirlenmeye yol açıyormuş yani bunun tespit edildiği bir araştırma vardı. Ee, ondan sonra oradan Avustralya'ya sıçrayalım ve daha doğrusu denizlere gidelim önce ve bütün dünya denizlerinde gezegenin okyanuslarında çok ciddi şekilde orman yangını gibi e, küresel e, ısınma, e, sıcak dalgalarının evet. muazzam tahribatından bahsediliyor. <gülüyor> Okyanuslar bütün hayatında temeli malum olduğu üzere onun için çok tehlikeli bir şey. Bir üçüncüsü Avrupa'nın ormanları, kadim ormanları wie Wita gibi Polonya'daki biyolojik hem biyolojik e, çeşitliliğin çökmesinden börtübeceğin ona bunları yiyen e, kuşların ve diğer o kuşları yiyen hayvanların filan... hepsinin birden ortadan kalkmasından ve ortada bir sadece keresteler kalmasından kaynaklanan peci bir şey var. Polonya'nın Vistula Lagunu'ndan haber verdi. Daha oradan Avustralya'ya uçar gidersek ya da yüzerek Büyük Bariyer Reefi diye adlandırılan mercan kayalarının beklenenin de ötesinde sırt sırta armalardan kahrolduğunu görürüz. Ve bütün bunların hepsi bugünün haberleri. Evet bir gün içerisinde gelen Bir gün içerisinde. Yani yanılması kolay değil ama o şekilde bir de e, şeyden Yeni Zelanda'ya Avustralya'dan hemen sıçrayalım. Yani doğuştan gelen hakları göllerde, nehirlerde yüzmek, oynanışmak filan dedikleri şey artık doğuştan gelen haklarını kullanamayacak hale gelmişler Yeni Zelandalılar çünkü nehirlerin çok büyük bir kısmı %3'te ikisinden fazlası artık girilemeyecek ya saklanmış durumda. Bu da iklim ve kirlenmeyle ilgili bir haber. Bunları verdik. Ama buna karşılık da şimdi ha bir de Endonezya'daki bir büyük maden kazasında da toprağın kaymasında iklim değişikliğinin rolü olmasından şüpheleniliyor. Onu da belirtelim. Buna karşılıkta durumu e, kurtaracak olanlar işte biraz önce hep konuştuğumuz gibi çocuklar ve gençler. E, bir tanesi mesela 11 yaşındaki bir çocuğun videosu vardı geçen hafta e, Cornwall'da e, ağlıyor 11 yaşında bir çocuk iklim değişikliği e, şeyine katılmış kız çocuğu. Truro'da, Güneybatı İngiltere'de e, ve fazla gelmiş. Gezegenimi seviyorum, gezegenimizi seviyorum ve durmasın istiyorum diyor. Evet. Gezegenin durması, dünya durmasın istiyorum diyor. Çok bence Belagatli bir şekilde ifade etmiş, net bir şekilde. Yani ben her şeyin durmamasını istiyorum çünkü böyle şu anda da durduracakmış gibi. Her şeyi durduracakmışız gibi diyor. Bu da iyi bir şey değil deyip ağlamaya başlıyor mesela. 11 yaşında bir kız çocuğu onun dışında eee e, yıl da ancak iki yıl olmasına rağmen kurulmasından Sunrise ya da Gün Doğumu hareketi büyük bir mesafe kazandığına dair hareketinin Guardian'da etraflı bir yazı var üç imzalı Adrian Horton, Dream McClinton ve Lauren Aratani diye ve yani büyükler eyleme geçmeyi başaramadılar o zaman genç aktivistler diyor ve bu iki sene olmasına rağmen bütün gelişmiş e, çevre gruplarını geride bırakan büyük bir hareket var. Özellikle de yeni e, kongre üyesi e, kongrenin en genç kadın üyesi şimdiye kadar seçilen Alexandria Ocasio-Cortez ile yakından ilişkili ve gençlik hareketi bu. Sunrise hareketi bayağı e, yeşil yeni düzen Green New Deal adı altında çok kapsamlı bir Marshall Planı gibi İkinci Dünya Savaşı'nın onu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ortaya attığı gibi bir durumdan bahsediyoruz ve genç organizatörler daha büyük yüzde birkaç yüz yani küçük bir avuç örgütçü var. Onların etrafında birkaç yüz gönüllü çalışıyorlar ama yeşil yeni düzeni bütün Amerika'da en çok bilinen ve tartışılan hareket haline, e, olay haline getirmeyi başardılar. Çok ilginç aslında. Bir kısmıyla Guardian gazetesi konuşmuş. Son derece çarpıcı, net, kafaları e, hiç e, karışık olmayan insanlar var. Aralarında 15 yaşındakiler, 18, 21, 19, 21 yaşındaki Kızlı erkekli çoğunluğu kız olan aktivistlerle konuşmalar yapılmış Gardiyan'dan izlenebilir Pazartesi günkü şeydi. Bir de geçen 15 Şubat'ta bütün e, Amerika e, şeyde özellikle Britanya'da çok kapsamlı bir yürüyüşler oldu. Oraya katılan binlerce kişinin katıldığı yani ortaokullardan, kolejlerden, liselerden ve üniversitelerden de katılım olmuştu ve ona katılanlardan birisi bir e, kız çocuğu Rosie Smart Knight'ın gayet hoş bir yazısı yayınlandı biraz gecikmiş olmakla beraber ondan bahsetmek istiyorum bugünkü iklim içinde çok anlam taşıyor e, yani e, diyor ki ben bu yürüyüşe katılacağım bugün 15 Şubat Cuma günküne Herkesle beraber şeyin bir parçası Youth Strike for Climate yani gençlerin iklim için grevi hareketinin bir parçasıyım. Çünkü neden katılacağım? Çünkü bir fark yaratmak istiyorum diyor. Yazısının başlığını da kendi koymuş anladığım kadarıyla. Diyor ki iklim okul iklim grevine katılıyorum elimdeki tek güç odur diyor. Hı hı. Kullanabileceğim tek güç odur diyor. Çok anlamlı bir şey net. Ve çünkü şundan da bir fark yaratmak istiyorum. Benim kuşağımın, neslimin sesinin duyulmasını, e, işitilmesini ve duyulmasını ve dinlenmesini istiyorum diyor. Biz çünkü e, büyük çoğunluğunu e, bu felaket halindeki iklim değişikliğinden çok e, şey kaybedeceğiz. Her şeyimizi kaybedeceğiz. En çok biz kaybedeceğiz. Oysa en ciddi tartışmalarında tamamen dışında tutulan da gene biziz diyor. Yani büyükler meseleye karar veriyorlar diyor. Daha önceki nesillerin, kuşakların böylesine büyük bir felaketi yarattar bilerek yarattıklarına inanmak istemiyorum ama gerçek vahim gerçeklikle karşılaşınca herkes hemen bunun acil bir tehdit ol olmadığını düşünerek bir kenara çekiliyor diye yazmış bu kız çocuğu Rosie Smartnight. Ve bu e, saati geri çeviremeyiz. Hı hı. <gülüyor> 12 yıl. Yani iklim bilimcilerinin bize verdiği küresel ısınmayı durdurabilmek için kontrol altında tutabilmek yani kontrolden çıkıp gitmesini önleyecek son şanslı olması için 12 yıl verdi bilim insanları bize diyor. Be benim için bu uzun bir süre diyor. E, üçte ikisi hayatımın. Hı hı. 12. <gülüyor> üçte ikisi. Ya kaç yaşında oluyor? Hemen matematik sorusunu sana bırakıyorum. Aritmetik sorusunu. Mailine hiç yapacaktım. <gülüyor> Üçte ikisi hayatının 12 sene oluyor. 12 çarp üç değil mi? Yok. Ya hayır. Ne diyeyim? Çarpı iki bölü üç. 12 çarp iki 24 ediyor. 24 de sizin için dörde bölüyorum. Yok üç'e e bölüyorum. Sekiz ediyor. 8 yaşında bunu yazan çocuk yani. Evet. Ve yani bana uzun bir zaman geliyor çünkü hayatımın müctehabisi bu diyor. Ama e, hiç böyle radikal değişikliği gerçekleştirmek, için ihtiyacımız, ihtiyaç duyduğumuz köklü değişikliği, kökten değişikliği yaratmak için e, şey yapmak e, için Hiçbir sıfır bir zaman diyor. Yani önemi yok. Çok korkuyorum diyor. Böyle hayatımın bundan sonra böylesine kalıplarla belirleneceğini düşünmekten aklıma getirmekten. 12 yıl içinde biz diyor üç ayrı hükümet de kurulabilir. Her biri kendi gündemi olabilecek. Değişir bunlar. Bu yani şeydeki popülarite halk oylamalarında yapıldığı gibi bir şey olamaz diyor. Yani bu Öyle bu olsun mu olmasın mı şunu onayınıza oyunuza sunuyorum gibi bir şey olamaz. Çünkü <gülüyor> bu aslında anlık yani şu anda derhal birleşik ve acil bir eyleme gerek duyu, gösteriyor. Politikacılar bilinen bütün gerçek bilinen hayatın geleceğiyle oynuyorlar diyor. Çok önemli aslında. Politikacıları suçluyor ve bana hep şunu soruyorlar diyor. Benim eylemlerim bir fark yaratır mı diye. Yani öğrenciler, ders asan, okul kıran öğrenciler notları dışında neye zarar verebilirler ki diyor. Kendi notları belki düşer. Bunu zaman gösterecek diyor. Ama benim bildiğim bir şey var. Yaptığımız şeyle bu ülke yeniden iklim değişikliğini tartışmanın gündemine almak zorunda kaldı diyor. Ve <gülüyor> bu da bizim eylemlerimiz sebebiyle diyor. Greta Thunberg'in bireysel eylemi bizim fark edilebileceğimizi bütün dünyaya gösterdi. <gülüyor> Ve bütün konuşmalar da başladı diyor tartışmalar. Yani bir de binlercemiz kendi sağlıklı bir gezegen hakkımızı savunmak için sokağa dökülürsek... ...ve sağlıklı bir gelecek olması için o zaman nasıl bir dikkat toplayacağımızı da düşünebiliyorum diyor. Ben yani iklim değişikliğini, <gülüyor> iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edilecek diye bildiğim için greve katılmıyorum diyor. Evet yani birçok sebepten ötürü olabilir ama bunu net olarak dile getirmesi önemli. Bence de çok önemli. Yani ben şunun için greve gidiyorum diyor okulu kırıyorum. Çünkü e, iktidarı elinde tutan insanların artık buna e, yönelik bir şey yapmaları harekete geçmeleri için diyor. Yani bilim insanlarını dinlemeliler bunca yıldır söylüyorlar iklim değişikliği konusunda bizi uyarıyorlar. Ve bu sefaleti nasıl çözeceklerini bu enkazı da nasıl halledeceklerini de bilim insanları Anlıyor. Halbuki bize işte okul kaçakları filan diyorlar diyor ama yani biz şeyden, okuldan bir gün kaçıp böyle gezip oynamak için yapmıyoruz ki bunu diyor. Soğuklarda ee, soğukta böyle bayağı bekliyoruz diyor. Bunu kolay bir iş değil diyor yani. <gülüyor> Ve e, keşke bizim omuzlarımıza hiç düşmeseydi bu yük diyor. Bize endi mezar taşlarımızı yazmamız isteniyor. Çok acı konuşuyor. Öyle, öyle konuşuyor yani. Daha oy hakkını kullanmamıza... ...birçoğumuzun oy hakkı kullanma imkanı bile yokken... ...mezar taşınızı yazın diyorlar bize. Ama ben bu felaket karşısında pasif kalmayı, eylemsiz kalmayı redd ediyorum diyor. Bazı arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarım da benimle beraber greve gidiyor... <gülüyor> Birçoğu da gitmeyenlerin Birçoğu da destekliyor hı hı. Katılmasalar bile Hepimiz biliyoruz ki Dersleri asmak o kadar Büyük bir fark Yaratmaz Biz hepimiz Eğitimimizin ne kadar Öğrenimizin ne kadar değerli olduğunu Derslerin bilincindeyiz Farkındayız Ama olay o kadar vahim ki Onun için tehlikeye atıyoruz Kendimizi demiş kendi okulu da fazla destekçi olmamış hatta demiş ki tehdit e, mi tehdit de gelmiş. Evet yani bir e-maille anlatıyordum. Bütün arkadaşlara yazıyordum. <gülüyor> Mesaj gönderiyordum. Kullanamazsın okulun şeyini demişler hesaplarını. Çünkü politik mesajlar kullanılamaz diyor. Ben de çok hüzünlendim doğrusu diyor. Bir ge geleceğim hakkında bir efendim olsun istedim, sözüm olsun istedim ve bütün Geleceğin, e, yeryüzünün geleceğinin <gülüyor> üzerine bir sözüm olsun istedim. Bunu politik bir mesaj olarak algılamaları da tuhaftı doğru. Sürdüm diyor üzünlendi. Gelecek e, nesiller için yalnız, gelecek kuşaklar için girebilir mi? Hiçbir şey engelleyemez diyor. Çünkü nasılsa e, zaten tam bir e, iktidardaki politikacılar da sözlerini tutamadılar. Tutmuyor, tutmuyorlar diyor. Yani ücretli iktidardaki insanların uyanmaları, gerçek lider olmaları ve sadece 12 yıl kaldığını, bu vesayetlerinin <gülüyor> değiştirilebilmesi için sadece 12 yılları kaldığını bilmeleri lazım diyor. Ve bu bize gösterilen dikkatinde artık değişiklik yaratacağına inanıyorum. Çünkü çok kesin ve ani Eyleme ihtiyacımız var diyor. Rosie Smart Knight 17 yaşındaymış. Şimdi baktım. Yanlış bir hesap. Eğer iklim değişikliği bizim istediğimiz e, değişikliği talebi e, ve ihtiyaçlarımızı bu iklim grevleri sağlamazsa gene de pek çok insana bu kendi seslerini ...duyurma ve işitlenme imkanı verdi. Bu hareket genç insanlara yalnız olmadıklarını gösteriyor. Ve başkaları da iklim hakkında düşündüğünü gösteriyor ve başkalarının da dünyada gelecek hakkında kaygılı olduğunu düşünüyor. Ben bunu yapmaya devam edeceğim bu uyanışı sağlamaya ve bunu değişiklik değişim istemeye devam edeceğim. Ve bu Bugünden başlıyorum demiş Rosie Smart Night 17 yaşında bir öğrencinin 15 Şubat'ta çıkan Yazısı i̇şte Gençler böyle Bitiriyoruz Evet bitirelim önümüzdeki hafta Görüşmek üzere Hoşçakalın